Her akşam alacağımız parayı hesaplıyor, çektiğimiz avansları ondan çıkarıp kalan paramızın alacağımız Almanya biletine yetip yetmeyeceğini tartışıyorduk. Geceleri ise oldukça geç uyuyorduk ama Karol bizi uyutur uyutmaz kayboluyordu. Onun kaybolmasına bir anlam veremiyor, yatağımda oturup uzun uzun düşünüyordum. Bir akşam paydosundan sonra yine bu konuyu düşünürken Simon yanıma geldi. ''Galguçi, kaç gündür çözemedin değil mi?'' diye sordum. Yüzüne baktım. ''Öyle bakma, geceleri Karol'un nereye gittiğini düşünmüyor musun?'' dedi. ''Onu düşünüyorum ama sen nereden biliyorsun?'' dedim. ''Ben bilirim Galguçi. İnsanın mayasında hırsızlık oldu mu duramaz.'' dedi usulca. Başından ayak tırnaklarıma kadar vücudum titredi. Sanki Karol değil de ben hırsızlık yapıyormuşum gibi bir duyguya kapıldım. Simon bana yaklaşıp omzuma elini koydu. Yumuşak ve kaygısız bir sesle de ''Boş ver, birlikte konuşur yapmamasını söyleriz.'' dedi. Yemek yiyene kadar bekledik. Yemek yedikten sonra her gün olduğu gibi kulübemizin önünde oturup ay ışığının altında keyif yapmaya başladık. Simon susuyor, arada bir konuşunca da Almanya hayalleri üzerine konuşuyordu. Ben onun konuyu açmasından ümit kesince ''Karol, geceleri nereye gidiyorsun?'' diye sordum. Karol derin derin bir iki nefes çektikten sonra... ...bir yere gitmiyorum. Siz uyuyorsunuz ama beni uyku tutmuyor. Çıkıp biraz dolaştıktan sonra yatıyorum dedi. Simon eğri bıçağını çıkarıp bir sopayı yontmaya başladı. Ben bir şeyler söylesin diye bekliyordum ama... ...o konuşacak gibi değildi. Simon'a bakarken Karol'a... ...geçen akşam uyandığımda yatağında yoktun. Çıktım dışarı baktım. Seni hiçbir yerde göremeyince merak ettim diye söylendim. Karol hiç beklemeden... Bazen şantiyede dolaşıyorum, dedi. Benim konuşacaklarım bitmişti. Simon da konuşmak istemiyordu. Akşamın geceye döndüğü ve ayın bulutlar arasına daldığı zaman içeri girdik. Konu kendiliğinden kapanmıştı. Bundan sonra hırsızlık yapmayacağını düşünüyordum. Günlerden sonra ilk kez o gece rahat uyudum. Çünkü çoğu gece rüyamda Karol'un arkasından gelenler kulübemizi basıyor, bize atlar gibi yular takıp peşlerinden sürükleyerek bütün şehri dolaştırıyorlardı. İkinci aylığımızı aldığımızın ertesi günü izinliydik. Kulübemizde işlerimizi bitirdik, tıraş olduktan sonra da şehre gittik. Bir süre birlikte dolaştık. Karol bir manavdan biraz meyve aldı. Ben döneceğim dedi. Üzerinde durmadık. O kulübemize doğru yürürken... Biz de küçük bir kafeye girdik. İçeridekiler bizden biraz ürkmüş gibi tek tek çıkıp gittiler. Bir süre sonra yalnız ikimiz kalınca biz de çıktık. Nedense onlar bizim içeri girmemizden, biz de onların çıkıp gitmesinden rahatsız olmuştuk. Oradan çıkıp şehirde gezmeye başladık. İstasyonun yanından geçerken ikimiz de çok uzaklara gitmenin kokusunu almıştık. Kentin en büyük binası olan istasyonun arkasında yeşilliklerle donatılmış bir park vardı. Parktaki bir oturağa oturunca Simon sigara yaktı. Dumanı içinde epeyce tuttuktan sonra bir öksürükle birlikte üzerimizde uçuşan küçük sineklere doğru üfledi. Omzuma dostça elini koydu, titreyen bir sesle, ''Galguçi, bu gece trene binip gidelim, burada daha fazla kalmak istemiyorum.'' dedi. Simon'un sesinin neden titrediğini düşünürken, ''Bir iki ay daha çalışalım, üç beş kuruş daha kazandıktan sonra gidelim.'' dedim. Simon suratıma baktı. Galgoçi, ne zamandan beri de susuyor konuşmak istemiyor ama sen farkında değilsin. Karol'un huyundan vazgeçtiğini sanıyorsun ama iş düşündüğün gibi değil. Karol hemen hemen her akşam hırsızlık yapıyor. Bir gün yakalanırsa bizim de başımız yanacak.'' dedi. O katı yürekli adamdan beklediğim bir şekilde sessizce ağlamaya başladı. Gözyaşlarını benden saklamak için de başını çevirdi. Ben Simon'u dünyada en son ağlayacak adam olarak düşünürdüm. Ama o şimdi ağlıyordu. Onun ağladığını görünce kendimi birdenbire zavallı bir insan olarak düşünüp bu kadar zavallı olduğuma da üzüldüm. Hiç düşünmeden Simon sen de haklısın. ''Burada daha fazla kalmayalım.'' dedim. Sevindi. Gözyaşlarını kirli mendiliyle silerken, ''Sen burada bekle, tren saatlerini öğren. Ne yöne gittiklerini de öğrenebilirsen iyi olur. Ben eşyalarımızı alır gelirim.'' dedi. Sözlerini bitirir bitirmez de yürüyüp gitti. O gidince, yalnızlık duygusunu daha derinden duyumsadım. Gökyüzünde koşan, ...ve kırmızı bir elmaya benzeyen güneşi bir süre seyrettikten sonra da kalkıp... trenlerin geliş saatlerini öğrenmek için istasyona doğru yürüdüm. <Gülüyor> Evimize gelen iki koyun bir keçi bize sevinç kaynağı olmuştu. Bilmem Stefan sevdiği için mi yoksa koyunların bakışları donuk olduğu için mi... Bir türlü koyunları sevemedim. Ama koyunlarla gelen keçiyi ise iyice sahiplendim. Ön ayaklarının üzerinden başlayan beyaz kıllar ince bir çizgi şeklinde göğsüne kadar uzanıyordu. Alnının tam ortasında da beyaz, yuvarlak bir nişanı vardı. Sırtındaki kıllar ne tam siyah ne de tam kahverengiydi. Uzun kıllar karnının altına doğru hem kısalıyor hem de siyahlaşıyordu. Kalçasında da beyaz benekleri vardı. İki boynuzu çok güzel bir ikizkenar kenar üçgen oluşturuyordu. Babam, yaşını öğrenmem için boynuzlarındaki boğumları saymamın gerektiğini söyleyince hemen saydım, sekiz yaşındaydı. Neredeyse benimle yaşıttı. Memeleri koyunların memelerinden uzun ve dolgundu. Elimle tuttuğum zaman küçük avuçlarıma sığmıyorlardı. Gözleri de sırtının kıllarının rengindeydi. Bazen kahverengi, Bazen de siyah görünüyorlardı. Bir akşam keçime ot verdikten sonra... ...onun otu çiğneyişini seyretmeye koyuldum. Ağzına aldığı otları... ...önce ön dişleriyle kesiyor... ...küçük küçük parçalar haline getiriyor... ...ve hepsini birden avurduna doğru itiyordu. Bu işlemi tamamlamadan kesinlikle otları çiğnemiyordu. Avurduna doğru ittiği otları... ...önce diliyle birkaç kez ağzının içinde döndürüyor... Sonra dişlerinin üzerine itiyor ve çiğnemeye başlıyordu. O çiğnedikçe ağzının içindeki ot durmadan bir oyana, bir bu yana geziniyordu. Bu işi çok doğal yaptığı için her şey kendiliğinden oluyormuş gibi geliyordu insana. Ağzındaki otu çiğnerken sakalı da ritmik bir şekilde hareket ediyordu. Otları ağzına aldığı zaman titreşim kısa aralıklarla ve sert oluyordu. Otları dişleriyle kısa kısa keserken Hareket biraz daha yavaşlıyordu ama sakalının en uzun kılları savruluyordu. Savrulan kıllar kıvrılıp göğsüne değiyor ve öteki kılları da titretiyorlardı. Otlar ufaldıkça sakalın ritmi değişiyor, yavaşlıyor ve bir kayaya çarpıp sonra durulan su gibi döne döne hareket ediyordu. Keçimin ot yemesini seyrederken onunla birlikte ben de çenemi oynatmaya başladım. Önce bunu şaka olsun diye yaptım. Sonra da yumuşaklarından seçip küçük bir demet ot da ben ağzıma aldım. Ağzıma aldığım otları keçim gibi ön dişlerimi küçük küçük parçalara ayırdım. Dişlerimin üzerinde bekleterek onun gibi çiğnemeye başladım. Çok geçmeden ağzımın içinde otların tadı yayılmaya başladı. Bazıları çok acıydı, bazılarıysa ise ekşiydi. Dilim uyuşmaya başlayınca otları tükürdüm. Otları tükürünce keçimize baktım. Sanki bakışlarıyla bana gülüyordu. Sakalından tutup hafifçe salladım. Karşımda bir arkadaşım varmış gibi... ...alnımı anlına koydum, konuşmaya başladık. Bu acı otları nasıl yiyorsun? Benim dilim alışmış. Sen nasıl yemek yiyorsan ben de öyle yiyorum. Senin dilin uyuşmuyor mu? Uyuşuyor da ben anlamıyorum. Ya o acı otları neden seçmiyorsun? Her acı otu seçmeye kalkışsam geriye yiyecek ot bulamam. İnsanların içinden kötüleri seçebilir misin? Sana göre kötü olan başka birine göre iyi olabilir. Ya o ekşi otlara ne demeli? Ah sen ne dersen de ama bana göre onlar yaşamın tadına benzer. Zaman zaman siz insanlar mutlu olursunuz, gülersiniz, birbirinizi seversiniz. Zaman zaman da mutsuz olur ağlar birbirinizi sevmez ve kötülük edersiniz. Bunlar sizin yaşamınızın tadı olduğu gibi, o ekşilikler ve o acılıklar da benim yiyeceklerimin tadı. Ama sen bu kadar ekşi yiyecekleri yediğin halde neden sütün tatlı? O acı yiyeceklerin sayesinde. Nasıl? O acı otların çoğu yağlıdır. Yağları oradan katarım sütüme. Ekşilerde de doğal asitler var. Sütümün bozulmamasını sağlarlar. Senin dilin de benim dilim gibi kocaman oldu mu? Benim dilim zaten kocaman. Bunu biliyorum ama senin öyle söylemenden hoşlanmadım. İyi de ben kötü anlamda söylemedim. Benim dilim o atları çiğneyince birden kocaman oldu. Onu anlatmaya çalıştım. Senin dilin de diğer hayvanların dili gibi. Yok. Benim dilim ötekilerden hem daha uzun hem de kocamandır. Sana kırıldım. Sana darıldım. İstersen dilime bakabilirsin. Sana kırıldım. Sana darıldım. İstersen dilime bakabilirsin. Keçim... Beni beklemeden kocaman dilini çıkardı. Hayır hayır ben dilini çıkarmanı istemiyorum. Ben kendi dilimin kocaman olduğunu söyledim. Senin dilinin ne uzun olduğunu ne de kocaman olduğunu anlatmaya çalışmadım. Ben seni kırmak da istemedim. Ama ben sana kırıldım. Sen bana kocaman dilli dedin. Hayır demedim. Dedin. Demedim. Dedin. Demedim. Dedin. Meryem anamızın üzerine yemin ederim ki demedim. Onu bizim konuşmamıza katma, dedin işte. Bana dili kocaman dedin. Sen çok iyi bir arkadaşsın. Ben sana öyle bir şey demedim. Seni çok da seviyorum. Beni sevdiğini bilmesen bundan sonra seninle konuşmam. Bak beni dinle. Sen de iyi bir arkadaşsın ama sen keçi inadını bilmiyorsun. Şimdi benim keçi inadım tuttu. Keçi inadım tuttuğu için de söylediğimden vazgeçmiyorum. Sen ne dersen de, sen bana dilin ne kadar kocaman dedin. Ama sen güzel çocuk olduğun için keçi inadım geçince seninle yine konuşacağım. Keçimin boynuna sarıldım. Onunla birlikte ağzımı oynatırken bir taraftan da boynuzlarını öpmeye başladım. Ben onun böyle bir inadının olduğunu bilmediğim için onu üzmüştüm. Ama inadı geçince benimle konuşacağı için de çok seviniyordum. Ama ne zaman geçerdi onun bu inadı? Belki de aylar sürerdi. O zaman ben onunla konuşmadan nasıl dururdum? Ah benim güzel keçim ah! Bana bunu nasıl yaptın? Ya çok sürerse inadın? Beklemekten başka çarem yok. Her zaman yaptığım gibi. Burnunun üzerini öpüp beklemeye hazırlandım. Ben üzgün üzgün ona bakarak bir köşeye çekilince, beni izleyen keçim dayanamayıp gülümsemeye başladı. Sonra da, bak sen iyi çocuk olduğun için inadım çabuk geçti. Senin acı çekmene dayanamam. Ağzının uyuşukluğu geçmediyse eğil de mememden biraz süt em. O zaman ağzının uyuşukluğu da geçer dedi. İnadının çabuk geçmesine ve benimle yeniden konuşmasına çok sevindim. Hemen boynuna sarıldım. Uzun kıllı sakalını öptükten sonra da memelerinden süt emmek için sırt üstü uzandım. Hem memeleri kirliydi hem de kılları kokuyordu. Kıllarının kokusu burnuma gelince suratımı biraz buluşturdum. Fakat arkadaş hatırına bunu belli etmemeye çalıştım. Memelerini tükürüğümle yıkadıktan sonra da başladım emmeye. Keçimin memesinden süt emmeye başlamıştım ki, Stefan'ın kahkahayla gülmesini duydum. Bir yandan gülüyordu, bir yandan da bağırıyordu. Anne, gali keçi yavrusu olmuş diye.